Biz yetişkinler, bir kelimedeki harf sayısına bakarız da o harfler bir araya geldiğinde kelimenin nasıl geniş bir manayı içerdiğine bakmayız pek. Biliyor musun, İnsan büyürken terk ettiği şeylerden ilki soru sormayı bırakmak oluyor. Çünkü ya sorularımıza bizi doyuracak cevaplar bulamıyoruz ya da sorduğumuz için azarlanıyoruz. Üstelik yetmezmiş gibi cevapları nereden bulabileceğimizi söyleyen de olmuyor. Biz de ne yapalım? İşin kolayına kaçıp sağdan soldan duyduğumuz yarım yamalak şeylerle kendimizi teselli ediyoruz. Ve maalesef farkında olmadan ön yargılar apartmanın en üst katına oturuyoruz. Bunları sana neden mi anlattım? Dediği meselelerde başımıza gelenler tam da böyle çünkü. Mesela televizyonu açıyoruz. Ekrandaki sunucu diyor ki, o bir kader mahkum. Nasıl ama nasıl? Kadar imanın şartlarından biri diye öğretmişlerdi bize. Ah, benim kötü talehim diyor filmdeki oyuncu. Neden? Bir yakını vefat etmiş. Bu cümleyi işitince durup düşünüyorum. Ben de öyle bir etki bırakıyor ki sanırsın dünyada vefat eden tek kişi o. Bu işte bir tuhaflık var. Takıldı. Kafama öyle takıldı ki düşünmekten saçlarım mağara ama sonunda galiba meseleyi bir az anladım. Biz Konuşurken kavramların gerçek manalarını bilmiyoruz. Sonra seyrettiğimiz haberden ya da filmden, dinlediğimiz meşhur şarkılardan birinin nakaratından çıkardığımız anlam bizim gerçeğimiz oluyor. Kader içinde durum tam olarak böyle. Maalesef baştan ayağa yanlış öğrenilen bir gerçek. İşin aslı ne olabilir peki? Kader. Yüce Rabbimizin evrene koyduğu yasalardır aslında. Yani şarkılarda söylendiği gibi birinin sevgilisinden ayrılmasının nedeni filan değildir. Çok, çok, çok daha geniş bir anlamı vardır. Kader, Allah-u evrene koyduğu ölçü, düzenle uyumdur. Ve evrendeki her şey muhteşem bir sistemle ilerler. Hatta bir de sınıflandıralım bunları istersen. İlki fiziksel yasalar. Madde ile ilgili her şeydir. Mesela su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar ve 0 derecede donar. Ama demir 1538 derecede erir ve 2862 derecede kaynar. Bu ölçü şaşmaz. Dünyadaki yerçekimi muhteşem bir ölçü. Düşünsene yerçekimi olmasa her gün başka bir yerde uyanırdık. Şöyle karşılıklı oturup bir çay bile içemezdik. Gece ve gündüzün oluşması ve yılın belli günlerinde gündüzlerin belli günlerindeyse gecelerin uzun olması. Ve tüm bu muhteşem denge içinde bir yılın ve dört mevsimin oluşması. Ho ho ho! Daha ne örnekler verebilirim? Ama devam edelim. İkinciye gelelim. Biyolojik yasalar. Canlılarla ilgili her şey biyolojik yasadır. Bir canlının üremesi, doğumu, solunumu... Büyümesi, ölmesi ve yaşamıyla ilgili her şey biyolojik yasadır. Yüce Rabbimiz, ait olduğumuz ailenin genetik kodlarını bedenimize şifrelemiştir. Sadece saç telimiz üzerinden yapılan testlerle bile ailemiz hakkında pek çok bilgiye ulaşılabiliyor artık. Anne rahminde bedenimiz şekillenirken kromozomların eşleşmesiyle cinsiyetimiz yaratıcımız tarafından belirleniyor. Dişi ve erkek olarak yaratılıyoruz. Bu denge canlı türlerini ayakta tutan temel kurallardan biridir. Çünkü Rabbimiz bizleri birbirimizle tamamlıyor. Çoğalabilmek için, anne ve baba olabilmek için, neslimizin devamı için kadın ve erkek dengesinde eş olmak zorundayız. Bunun aksi bizim için Allah'ın koyduğu ölçü, düzen ve uyumu bozmak kadere aykırı hareket etmektir. Arıların bal yapması tek hücreli canlıların bölünerek çoğalması, tavukların yumurtlaması, o yumurtaların bazılarının bize besin, bazılarının tavuklara yavru olması. Hepsi ama hepsi biyolojik yasalarla ilgilidir. Üçüncü ve son olaraksa toplumsal yasalar. Tek başına yaşaması mümkün olmayan insanoğlu için bir arada olmanın kurallarıdır diyebiliriz. Adalet, hukuk, kardeşlik, barış, millet gibi kavramların tamamı bu kurallar içindedir. Bir toplumda insanlar birbirine güveniyorsa Orada huzur ve barış var demektir. Bütün bunları neden bu kadar detaylı anlattım sence? Kaderin bizim anladığımız kadar basit bir mesele olmadığını birlikte görebilelim diye. Elbette mesele bu kadar basit değil ama en yılın ve anlaşılır şekilde özetlemeye çalıştım. Senin için. Çünkü kaderi iyi anlarsak, Yüce Rabbimizin evrene koyduğu bu değişmez yasaları iyi tanırsak hayatımız boyunca karşımıza çıkan meseleleri sağlam bir ruhla göğüsleyebiliriz demektir. Çok sevdiği bir yakınını kaybeden bir kişi elbette üzülür. Ağlar. Bu onun fıtratında vardır. Ancak kadere iman eden kişi insanın doğumu kadar ölümünün de kaderi olduğunu bilir. O zaman da şunu gönül rahatlığıyla söyler. Muhakkak ki Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Kadere iman bizi kendimize getirir.